Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi e, arkadaşlardan devamlı bir soru geliyor. O soru da subhanallah e, bir hastalıktır. Yani ümmete cehaletten dolayı işlemiştir. E, tabi bu fitne çok büyük olduğu için e, buna e, bir kısa cevap vermek istedim. Çünkü e, bunu e, Avrupa'da da bazı cahil arkadaşlar... Bunu yapmaya kalktılar. Ee, i̇ster Arablardan olsun, ister e, gayrimüslimlerden olsun. Bu da şudur, çafillerin malı bize halaldır. O malı biz çalabiliriz, kullanabiliriz, o çafilleri aldatırız. Hatta öyle ilerlediler ki bunların kadınları dediler bize cariyedir. Hatta öyle ilerlediler bu kadınlara e, şey yaptılar. E, gayrişe işlere bile kalktılar. Bunlar hepsi cahilliktendir. Bu soruda arkadaşım bu sorusu da Diyor ki ben bir çifir memleketinde yaşıyorum. Yani batıda yaşıyormuş. Avrupa'nın bir, bir ülkesinde. Diyor ki ben burada bana verici veriyorlar. Ben bu vergiden kaçınabilirim. Yani bu bana maaş veriyorlar. Bu maaşı almak için ben onlara yalan söyleyebilirim. O maaşı alım onlardan. Ee, işte diyelim ben çalışmıyorum. Halbuki alttan çalışıyorum. Yani vergiden kaçayım. Yani bunlardan mesela bazı, bazı şeyler oluyor. bulardan kaçırabilir miyiz? Şimdi Önceden söyleyeyim müştarih holarım bular hiçbirisi caiz değil. Çünkü İslam dini ne dinidir? Selamet dinidir. Emniyet dinidir. Adı da Allah'ın adı da es Yani selamet. Müslümanın sembolü "es selamü aleyküm". Ondan dolayı bir musulmana zulüm, gadir, eee sinsilik nedir yakışmaz. İslam'a girdin şartından, İslam'a girme şartından bir şart nedir? He? Dürüst çalacaksın. Allah yalancıyı sevmez. Hilekârı sevmez. Hıyaneti sevmez. Bunları hepsini Allah Teala sevmez. Bir Musulmanın sifatında olmaz. Bir de Musulman nedir? Sözünde duracak. Dürüst olacak. Dinini temsil ediyor. Seni yakalasılar bir ara Türkiye'de bilirsiniz. Saatleri duruturdular, elektrik çalardılar. Neymiş bu caizymiş. İşte devletler, devlet bizden verici alıyor. Layık devlettir filan. Halbuki seni mahkemeye çıkartıyorlar. Mahkemede ne diyor? Neydi suçuyla çıkartıyorlar seni? Ha? Sen dinini inancı gereği yaşıyorsun çıkartmıyorlar. O senin için bir şereftir. Ama ne çıkartıyorlar seni? Hırsızlık. Neymiş hırsızlığı? Cezi, elektrik çalmış. Bir musulmana bu suç yakışmaz. Sonuçta adı hırsızlıktır. Sonuçta adı nedir? Yalancılıktır. Onun için bu konuda bunu kim cevaz verir? cahiller. Elhamdülillah buradan da müjdeyi verin. Bular yani neredeyse bittiler elhamdülillah. Böyle bir grup çıktı bir ara bundan on beş sene, on sene önce. Bular bittiler. Hatta ne yapıyordular? Telefonla, telsiz telefonla sokaklarda dolaşıyorlar. Hangisi uyum sakladığı evde bir telsizden ondan sonra alıyorlar lak lak saatlerce yapıyorlar. Hatta bular cep telefonu çıkmadan önce bunu yapıyordular Avrupa'da. Bunlar hepsi nedir? Haramdır, caiz değil vergi kaçırmak, e, caiz değil, Avrupa'da yaşıyorsan, velev çoğlar çafiriyseler, e, yalan demek, yalan diyerek e, maaş alıyorsun, bunların hiçbirisi, alimler cevaz vermiyorlar. Çünkü sen bir, bir çafir memleketine gittin, o çafir memleketi sana bir şert koşuyor. O şarttan dolayı sana ikamet veriyor. O şerte nedir işte hırsızlık yapmaya, o devletin kanununda ne var ise ona uymak zorundasın. İlle çi seni emrediyorsa kifreyle ona uymazsın. Anlatabildim mi? Ama onun için alimler çifir devletinde kalmanı caiz görmüyorlar. Gitmen caiz değil. Hiçbir Müslüman gidip ben çifir devletine keyif içi gidip yaşıyorum yani siyahat için caiz değil. Alimler bunun fetvasını vermişler. Bunun hakkında da muteber alimler ister eskiden ister bugün de icma etmişlerdir. Bunu da gönül rahatlığıyla aktarabiliriz. Sadece zarurattan dolayı gidebilirsin. Zarurat nedir? Bir hastalığın var, burada ilacı yoktur, Avrupa'da var. Yen yani bir e, okuyorsun, bir tahsil alıyorsun. Bu e, ihtisas burada yoktur İslam ülkesinde, orada alıyorsun. Yen yani orada daha iyisi var gidip alıyorsun. Bunun da şartlarını koymuşlar. Oraya giden dininden haberdar olacak. Şüphetlere ilinmeyecek. Kendisi dindar olacak bu sembol, İslam sembolünü da ilan edebilecek. Sakaliyse sakalı, kadının başı kapalı, namazını kılacak. Ama bir yere gitti, bunlar yasakladılar. O yere gitmek caiz değil. Bu yeri değil. Bunun çok şertleri var. Ama şimdi bu caiz değil. Çünkü bir Müslüman bir ülkede gidip ikamat alıyorsa, o ülkenin ikamat almışsa, yani sen söz verdin bir, iki, üç, dört, et, bunlara mukayet olacağım. Hiçbir ülke hırsızlığı, yalancılığı caiz görmez. Onun için Allah Subhanahu ve teala maide suratında maide surasında birinci ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ufu bil uqud. Uqud nedir? Anlaşmalara sadık kalın. Musulmana hiyanat yakışmaz. Hiyanat zulmetmek, arkadan vurmak Müslümanlara yakışmaz. Onun için Resulullah sallallahu ve sellem diyor ki e, eddil emanete ila men itemeneke bir dene sana amanat vermişse o amanatı hakkıyla yerine gelirsin. وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ Sana hıyanat edeni hıyanat etme ona. Emirdir bu. Bu da Abu Dawud'da sahibi senetle rivayet oluyor. Amanatını hakkıyla ehline verirsin. Kimseye de hıyanat etmezsin. Burada mutlaktır. Musulmanlık, kafir aynandır alimler diyorlar. Musulmanın sembol olacak. Ama hıyanat etmek ghedretmek, arkadan vurmak çime, çime, çimin adetidir? munafıkların adetidir. Biliyorsunuz meşhur hadiste münafıkın sifatı dörttir Biri idâhede gâder. Söz verir ama sözünde durmaz. Zulmeder arkadan seni yırtlar Bu da bu geçiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını Musul, ıı, savaşa gönderirken kafirlerle ne derdir? La tegdirû hıh? Hıyanatlık etmeyin, arkadan vurmayın, zulmetmeyin, yaşlıları öldürmeyin, ağız kesmeyin vs. Bu da Bukhari Müslüm'de rivayet ediyor. Ondan dolayı bu azim bir din, bu azim bir din ne dinidir bu? Bu azim bir din, emniyet dinidir. Musulmanın sembolü nedir? Amanettir, emniyettir. Bu din nedir? Bu din caiz değil kimse burada zulmetsin. Çünkü... Hırsızlık büyük günahlardandır. Cezası el kesilmektir şeriatte. E bu hırsızlık büyükten, küçükten, kafirden, Müslümandan çaldın, aynandır. Hiç fark etmez. Yani İslam devletinde bir tane kafirden mal çalsa kadının önüne getirseler demezler bu çafirdir malını çaldı. Hırsızsın evet. Sınırlarına da uygun çalmışsın. Limiti tamamdır, tamamdır. Sendenin kesilecek ister musulmandan çalmışsın, ister e, şeyden. Onun için sen vize verirsen sana, siyahate bile gidiyorsun, çafir ülkesine. O vize sana nedir? O vizeyi sana veriyorlar, o emniyettir. Yani sen o anlaşmaya attın. Bir de sen İslamiyet'i temsil ediyorsun orada. Bak bir gün e, bir sahaba, Mughir bin i Şuhbe radıyallahu anhü. Mughir ibn-i Şuhbe sallallahu aleyhi ve sellem yanına, elinde de mal var. Dedi ya Resulallah, Cahiliyette, İslam'dan önce dedi, Bir insanlardan savaş ettim, onları öldürdüm, mallarını da aldım. Bu malları da getirdim size. Ben kendim de geldim, Müslüman oldum. Müslüman olarken geldim bunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne söyledi? Emmel islame akbelu. Senden Müslümanlığı ben kabul ettim. Çünkü İslamiyet bütün günahlarını önceden siler. Ve ammel malu felestu minhu fi şey. Malı da biz istemiyoruz. Bir rivayette فَاِنَّهُمَا لِغَدْرٍ la حَجَةَ لَنَا ف۪يهِ Bu zulüm zulümla ghadirden e, kallaçlıkla bu mal alınmış bize, bizim ona ihtiyacımız yoktur bu hadis tabu davud hatta Buhari'de bir şekilde rivayet ediliyor ediliyor İ, İmamlar Buhari'de mesela Hafız ibn Hacer bu hadise açtıklar diyor ki e, mal biz istemiyoruz onu yani hacetimiz yoktu ona çünkü bu mal velevçi çafirden alınmış velev ki cahiliyette almış ama gedirden alınmış sen ona satış yapsaydın alışveriş yapsaydın Resulullah kabul ederdi. zulümden alınan malı hiçbir zaman İslam caiz görmemiş bir de dönüp İmam Şafii'den nakil yapıyor İmam Şafii'den nakil yapıyor Rahimahullah İbn Hacer diyor İmam Şafii dedi ki bir insan bir musulman darül Harbe cirdi orada emniyetten yaşadı velev orası darül harptir onun üzerine haramdır o o o yüre ehlinin. Valla Müslümanlara savaş atmışlar malları erzleri hepsi onu için haramdır. İşte bu nedir? Bu önemli meseledir. Hatta İmam Serhesi, Mupsut kitabında diyor ki e, imamlarımız dediler ki bir Müslüman e, bir bir dinlen terefe. Emniyetli oldu. Yani bir bir bir, bir ona emniyet verdi. Bir Hristiyan seni evinde ağırladı. Yani bir ülkesinde ağırladı. Ve lâuçu orası dâr İslam değil, dâr-ı harb ise ona e, hıyanet etmek, yalan demek nedir? dedi, caiz değil. Bu hadisi de delil getiriyor. Şübe hadisini delil getiriyor. Mobsuta dönebilirsiniz Arapçasında 10. ciltte. 96. sahifede Ondan dolayı bu mesele Uzun bir meseledir Ama bunu Fazla uzatmaya gerek yoktur Kısacası Hiçbir şekilde musulmana Yakışmayan yalan Hırsızlık zulüm gadir Yani arkadan vurmak Yalan demek Dolandırıcılık Musulmanın kimliğine yakışmaz Onun için bir Müslüman bu türlü meselelerden uzak olması lazım. Musulmanın sembolü nedir? Dürüstlüktür. Her zaman Müslüman dedin dürüstlük e, akla gelir. Çünkü sen dini temsil ediyorsun. Bu din senden terefe çötülenmesin Vay haline eğer bir dine kötülük geliyorsa senden dolayı. Ama her zaman İslamiyete senden dolayı fayda olsun. Fayda gelsin. Onun için mü alimlerimiz diyor ki bir müslüman İslamiyeti hakkıyla yaşasa ağzıyla davet etmesi o fiiliyle İslamiyete davet ediyor. E bak mesela Orta Asya'da kılıçla İslamiyet yayılmamış orada. Endonezya'da, Malezya'da, Hindistan'ın birçok ülkelerinde, Uzak Doğu'da Buralarda İslamiyet Kırlıktan yayılmadı. Yemenli tacirler ahlaklarıyla, ticaret ahlakıyla, emniyetleriyle İslamiyet yaydılar. E sen bir gün gidiyorsun hırsızlıktan çıkartıyorsun. Biz biz biliyoruz. Orada birçok Müslümanı, hatta Müslümanı sakallı da bırak da kapalı, çerşefli, yüzü kapalı bile bazı bacılarımız maalesef süpermarketlerden hocalarına uymuşlar mal çalıyorlar. Mal hırsızlık yapıyorlar. geniş elbise girmişler için altan çemer yapmışlar. Bu çemerin içine mal dolduruyorlar. Hepsi şeyde tespit oluyordu kamerede. Tek tek yakalıyordular. E, mahkemeye çıkar Bunları e, Bu nedir? İşte işte bu da Müslümanlar. Avrupa'da dediler bunu. İşte bu da, 11 Eylül'den önce bile. İşte 11 Eylül'de bular hepsi çıktı ortaya, önümüze geldi. Bak işte Müslümanlar hırsızdılar, yalancıdılar. Güzel bir ahlak sergilemedik. Halbuki Müslüman her yerde çeşitli e, e, gibi hadiste El-mu'minu kel gaysi aynama ve ka'nefa Mu'min kurumsallıktan sonra gelen yağmur cübüdür. Düştüğü yere faydası olur. Sel gibi değil, yağmur cübüdür. Böyle, böyle hafif yağan yağmur cübüdür. Düştüğü yere o yere faydası olur. Sen nerede yaşıyorsan dürüstlüğünle İslam'ı yayacaksın. Ahlakıyla zaten yayarsın. Ecrin olur. Hem o yaşadığın ecri olur. Hem senden insanlar faydalanır. Onun ecri olur. Evet Allah subhanahu teala daha iyisini bilir. Ee, velhamdülillahi Rabbil Alemin.